Mescide giriyorlar, çıkıyorlar çünkü tuvalete gitme ihtiyaçları olduğu zaman 24 saat abdest soracak halleri yok ya ya da adet oldukları zaman oradan çıkmama diye bir şey yok. Şimdi e, Süleymaniye Camisi'ne gidiyorum. Bazen sabahları yurtlardan kızları geçiriyorum or oraya. Kışın soğukta birkaç tane kız bakıyorum oraya kadar gelmiş dışarıda durup bir içeri girmiyor ya da kadın.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 ''Methela İsa عِنْدَ اللّٰهُ'' ayeti bu da çünkü hemen vatandaşları itiraz ediyorlar, ayetin numarasını söylemiyorsunuz diyorlar. Buraya da bir tane kompüter icat edilse şöyle tıkladığımız zaman Ali İmran 59. Ali İmran 59. ayet i̇şte. diyor ki Allahü Teala ''İnne مثel İsa عِنْدَ اللّٰهُ كَمَثَلِ Allah katında İsa, Adem örneği gibidir diyor. ''Halakahu min turabin'' <gülüyor> Adem'i topraktan yarattı. Oradaki hu zamiri İsa da gider. İsa da topraktan yarattı. Farkı yok. Bize topraktan yarattı. ''Sümme kâle hukun. Sonra onun için ''kün'' dedi. Adem için de, İsa için de, bizim için de. ''Feyekun'' O da oluş oluşmaya başladı. Şimdi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 ee, o konuda iki tane ayet var. Birisini ben okuyayım, diğer de yahha an gelir. Tabi birisi Tahrim suresindeydi galiba, değil mi? Ve Meryemet ve Meryemle İmran'a <gülüyor> ve evet, Meryem bint İmran'ı 66. surede. Elleti ahsenet ferceha. 560. sayfa, sayfa'nın son ayeti. Ee, burada diyor ki, fercini koruyan Meryem, yani namusunu koruyan Meryem. Fena fak min ruhine, fihi, o, onun içerisine ruhumuzdan üfledik. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا Rabbinin kelimelerini tasdik ettiği, sözlerini tasdik ettiği ve kutubihi kitaplarında ve kânetin el ve evet. itaatkarlardan oldu. Şimdi buradan ee, mesela ee, bu şeyden فَنَفَحْنَا ee, fihideki zamirin erkeklerle ilgili zamir olması evet. bir de fiha geçiyor. Enbiya 91. Enbiya 21. sure kaçın sayfa? 329. Uydun? şu sayfa. ''Velletî aşkınat fırça, fena fakna fiha. Yani aynı ifadeler Elleti aşkınat fırça, fena fakna fihi geçiyor. Birisi diyor fiha, fiha dakik hazamiri meyens fihi müzekker. Bundan hareketle bazıları diyor ki işte kendi vücudu içerisinde döllenme olmuştur. O doğru. Yani şey olarak Cenab-ı Hakk Aleyhisselam'a benzettiğine göre yani mantık olarak yanlış değil. Şimdi bütün bu konular bitkiler üzerinde yapılacak çalışmalarla çözümlenebilir. Çünkü <gülüyor> Allahu Teala e, Nuh suresinde bizimle ilgili olarak ve embete kumminel ardi nebaten buyuruyor. Sizi yerden bir bitki gibi bitirdik diye. Ve embet sizi bitirdi diye. <gülüyor> Allah embete kumminel ardi nebaten. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi diyor. Dolayısıyla yaratılışla ilgili asıl kanunları tespit edebilmek ancak böyle olur. Yani bu konularda yeterli yani Müslümanlar bu çalışmaları yapmadığı için Batılılar kendilerine göre bir yaratılış senaryosu çizmişler ama onda birçok şeyi boş yani boşlukları dolduramıyorlar. Bu konuyu Müslümanların araştırması ve geliştirmesi gerekir. Evet Fetih suresi 23 ve Fatır suresi 43. ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmuyor Zekeriya peygamber için eğer yasa değişmişse Bu ayetleri yani Fetih 23 ve Fatır 43. ayetleri nasıl anlamalıyız? allah Teala kendisi bağlı değil. Cenab-ı Hakk'ı emir altına alacak bir şey yok. Yani şimdi bir DNA yere attığınız zaman yılana dönüşür mü normalde? Bu bir mucizedir. Ya da bir DNA'yı de vuracaksınız, Nil Nehri kupkuru bir yol olarak kaçıracak, iki tarafta da dağlar gibi sular yükselecek. Cenab-ı Hak kimsenin emrinde değil. Onun için Allahü Teala mucize olarak bunu veriyor. Ee, şeyin ee, Yahya Aleyhisselam'ın oluşumu da bir mucizedir aynı zamanda. Çünkü Yahya Aleyhisselam zihinleri İsa Aleyhisselam'ı hazırlamıştır. Yani kendisini çocuk yapma yaşını geçmiş olan bir kadınla erkekten bir çocuk olabildiğine göre hani Cenabı Hak bunu yapabildiği yaptığına göre demek ki babasız da olabilir diye Allahu Teala zihinleri hazırlamıştır. Yani bu, bu da İsa Aleyhisselam'a zihinleri hazırlayan bir mucizedir. Buna da irhas denir. Cenab-ı Hak şeyle yükümlü değil kanunlarla. Kan kanunlar bizim açımızdandır. Velen tecidü sünnet-i ilahi tebdila dediği zaman onu biz bulamayacağız.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 Şimdi ceza verdiğiniz zaman, affedersiniz dediğinizde verdiğiniz şey adamın o zararını defede ki? Adam iki sene e, hapishanede yat, şey yapmışlar, ey deli yetersizinden serbest bırakıldı. Peki iki senesini nasıl telafi edeceksiniz bu adamı? Bunu bunu kim ödeyecek? Böyle şey olur. Mu? Bunun hiçbir maddi karşılığı olmaz yani. Siz bütün dünyayı verseniz oradaki adamın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 Yusuf 26. ayet iyi şükür. <gülüyor> Yusuf Suresi 26. ayet Yusuf Aleyhisselam'a biliyorsunuz evinde bulunduğu hanım, yani Züleyha adı Züleyha olduğu söylenen hanım sahip olmak istiyor. Yusuf Aleyhisselam kendisini koruyor. Fakat o kaçıyor öbür arkasından kapının önünde bunlar birbirleriyle şey yaparken uğraşırken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 İslam dini değil. Medreselerde okutulan din İslam dini değil. Tarikatlarda, cemaatlerde uygulanan din İslam dini değil. Ama hep hepsi de İslam diyor. Yani birisini tenkit ettiğimiz zaman sanki öbürüsünü savunuyor falan da değiliz. Yani tevbe alıyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Ne demek tevbe alma? Sen kimsin ki tevbe şey yapıyorsun? Sen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 ee, bu tür kuruluşlar, Kur'an'ı kendilerine uydurmakta son derece ustadırlar. Şimdi mesela 60. ayette şu var, ''Elem tera ilellezîni yezim o'mûne ennehum âmenu bimâ unzile ileyke ve unzile min kablik'' Oradan itibaren okuyalım. ''Sen şu insanları görmedin mi?'' ''Sana ve senden önce indirilmiş olanlara inandıklarını zannediyorlar.'' Kendilerini Müslüman zannediyorlar.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 Bunları iyice saptırmak istiyor. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Allah ''Ve idâ qîle lehum teâle vilâ mâ enzelallâh ve ilâl Rasul. Ya gelin Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resûlü'ne gelin dendiği zaman ''Re eytel münafiqîne anka anke sudûda'' O münafıkları görürsün ki senden kaçtıkça kaçıyorlar'' ya yani bizim her gün yaşadığımız olay bu. Kaçıyorlar, yani hem dindar gözüküyorlar, hem de kaçarlar Allah'ın emrinden. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمْ مَتَيْد۪يهِمْ <gülüyor> Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiği zaman ne olacak? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِنَ illa اِلَّا ve وَتَوْفِيقًا Sana gelir, yemin ederler, vallahi ya Resulallah biz sadece iyilik olsun, arayı bulalım diye böyle yaptık, yoksa hiçbir kötü niyetimiz yok derler وَلَٰيكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي Allah onların işlerine ne olduğunu bilir. فَاَرِضْ عَنْهُمْ وَعِضْهُمْ Onlardan yüz çevir, onlara nasihat et, فَقُلْ لَهُمْ fi أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onlara kendi işlerine etki edecek sözler söyle. Bunlar ki Resulullah yerine Kâb'in Eşref'e gitmişler. Yani Yahudilerin Resulullah'a karşı en çok düşmanlık edenlerden birisi amma erselna min rasul illal yuta bi her elçi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdi. Şimdi bu, bu kişi Resulullah hem de oranın e, hakimidir. Yani Medine'nin hakimidir. Ona gelmiyorlar. Kebineşref'e gidiyorlar problemlerini çözmek için bir kere orada suçlular Resulullah'a gelmedikleri için. Ve le ennehum izdalamu ja'uk. Onlar yanlış bir şey yaptıkları zaman sana gelselerdi.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 Ve istâferü leuhumur Rasul rasûl onlar için sıfat istedi. arabı bunları başta diye dua esseydi. Veceddullâhi tevvâbur rahîm'a elbette ki Cenabı Hak şey Allahü Teâlâ'ye tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olarak bulacaklardı. Yani Resûlullah'a geliyorlar problem, yanlış yaptıkları için onlara doğruyu gösteriyor. Ondan sonra da hatalarını anlayıp Cenabı Hak'tan bağışlanma diliyorlar. Resûlullah da dua ediyor. Allah da o zaman tevbelerini kabul eder. Bunda bunun tevbe almakla ne alakası var? Evet. Kabe'nin etrafında yedi defa tavaf etmenin mantığı, anlamı nedir? Allah'ın emrini yerine getirmektir. Başka bir mantık yok. Yani. Bir haftalığına memlekete gideceğim, namazlarımı seferi olarak mı kılmalıyım? Seferi olarak kılabilirsin ya işte memleketten artık ayrılmışsan yani tamamen yerleşim yerini değiştirmişsen seferi kılarsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selle Mekke, Mekke'de doğdu, Mekke'de büyüdü ama artık Medine'yi kendisine vatan edindiği için döndüğü zaman Mekke'de namazlarını seferi olarak kıldı. Peygamberimiz 40 yaşına kadar.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 ölenin borçlarını ödemediği bir hükmlükleri yoktur. Yani bir şey olan bir şeye mirasçı olur, olmayanı olmaz. Yani bu, borçlar miras olarak kalmaz İslam hukukunda. Ee, geriye mal bırakılmışsa o paylaşılır. Yani Allahü Teala'nın e, mirasla ilgili Nisa Suresi 11-12 176. Bakara Suresi 180'de bildirdikleri bunlar, yani olan pay edilir. Dolayısıyla borç, miras olarak kalmaz. Bu Mirasçılar öderlerse, kendi iyiliklerini öder, sevaplarını alırlar. Ödemezlerse böyle bir sorumlulukları yoktur. Yani alacaklı gelir, talep eder. Ama ölenin malı yoksa, mirasçıların, mirasçıların kendi mallarından e, alacağını alamaz, miras malından ancak alabilir. Evet. Şeriat nedir? Hırsızlık yapanın şeriata göre cezası nedir? Açıklar mısınız? Şeriat Cenab-ı Hak'ın e, Müslümanlar için belirlediği yaşama tarzıdır. Hırsızlık yapan insanlar eğer yakalanırlar, yani şey yaparsa o malı çalınan kişi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 Ama karşı taraf hiçbir şey istemeyebilir, affedebilirdi. <gülüyor> Cam, o açlıktan, o, şimdi zaruri hallerden dolayı mecbur kalmışsa o zaman e, şeydir, e, Rasulullah'ın bir hadis-i şerifi vardır, şüphe, şüphelerle hadleri düşürün diye. O zaruretler, yasakları biliyorsunuz kaldırır bazı konularda ama o İspatlanması lazım. Dinler arası diyalog hakkında görüşleriniz nelerdir? Dinler arası diyalog, bir kere dinler yok, bir tane din var. O da İslam dini. Dinler arası diyalog diyenler bir şey ortaya çıkarıyorlar, İbrahim'i dinler diye bir kavram ortaya çıkarıyorlar. İşte Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, İbrahim'i din tek din, o da İslamiyettir. allah Teala diyor ki, مَا كَانَ اِبْرَٰهِمُ Yahudiyen, وَلَا نَصْرَنِيًّا فَاتِفِ Bu ayeti, وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا İbrahim ne Yahudi idi ne Hıristiyan. O dost doğru mümindi. Dolayısıyla İbrahim İbrahim'i din falan ne Yahudilik İbrahim'i dindir ne Hıristiyanlık İbrahim'i dindir. Şimdi bu insanlar Dünya, dünyalıkları için dinlerini kullanmak isteyen insanlar böyle yapıyor. Şimdi, dinler arası diyalog merkezi vardı biliyorsunuz Vatikan'da. Vatikan Başbakanı, bunun başkanıydı. Ben 2008 miydi, tam tarihini hatırlamıyorum. Oraya bir toplantı için davet edilmiştim. Almanların organize ettiği bir toplantıydı. Vatikan başbakanıyla görüştüm. Şimdi ben her toplantıda Katoliklere müşrik, müşrik olduklarını söylüyorum, diyorum ki siz sizin iki tane papanız var, birisi büyük papa papa Baba diyorlar yani Allah, öbürde onun altındaki papa o da dünyadaki Tanrınız, o gökteki babanız bu da yerdeki babanız bu çift değildir de nedir diyorum, cevap veremiyorlar. Orada Vatikan Başbakanı dedi ki, bana sen bize müşrik diyorsun dedi, biz müşrik değiliz. Ondan sonra kendisini, kendilerini savunmaya başladı falan. Başladı işte çok kutsal üçlü birlik. Onu anlatırken güldüm, utandı devam ettiremedi. Sonra başka bir konuya geçti. Dedi ki, siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Şey bu cemaatin şeyde Roma'da bir diyalog merkezi vardı. Diyalog merkezindeki görevli olanlar da benimle beraberdir ve bana bu adam bizim başkanımız demişlerdi. O başkanın şartı o, Kur'an'a uyduğunuz sürece. Peki başkanın o şartına uymasalar, onun onların başkanı olur muydu? Demek ki diyalogun olmazsa olmaz şartı neymiş? Kur'an'a uymamak. Kur'an'a uymadığın zaman. Zaten hiç fark bizim için fark etmez yani. O zaman istediğin kişiye diyalog yapabilirsin, serbest. Tabi ben de orada fena halde sinirlendim, pek sinirlenmem biliyorsunuz. Adetim değildir. <gülüyor> <gülüyor> orada dedim ki, bana bak dedim, biz esas Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsınız dedim, birkaç tane ayet okudum. Vatikan Başbakanı böyle baya heyecanlandı, koltuğunu ta duvara kadar sürdü geriye doğru, tabi canım sizinle diyalog yapmayıp da kimle yapacağız dedi falan. Hatta ben oraya gitmeden de bizim Büyükelçisi uyarmıştı hocam, bu adam şeydir dedi yani çok tanınmış, iyi bir diplomattır, ama dikkatli ol falan demişti. E, tabi diplomatlık falan, Kur'an-ı Kerim karşısında diplomat falan dayanmıyor. Şimdi, Dolayısıyla bu diyaloglar falan, hikaye, dinler arası diyalog ne demek? böyle saçmalık olmaz. Bu tamı tamına bir saçmalıktan ibarettir. Ama dindarlar arasında diyalog olur. Ben Vatikan Başbakanına dedim ki, sizin diyalog dediğiniz ne biliyor musunuz dedim. Akşam gelin, işte bir çay içeriz, bir şeyler yeriz, bir de lak lak ederiz, sizinkisi o dedim, aynen bu cümleleri söyledim. Ama keşke onun kayıtlarını kaybetmeselerdi. Yer yerinden oynardı. Ama kayboldu. Şimdi dedim ki var mısınız diyalog. İşte bir yazı koydum. O yazı hala duruyor. Var mısınız? Bu gelin dedim sizin yine sizin kutsal kitaplarınızı Kur'an-ı Kerim'le yan yana koyalım. Birlikte okuyalım. Gerçek diyalog budur işte. Dedim ve yaz, yazılı olarak da Tübingen e, e, Katolik İdaat Fakültesinin dekanı ile birlikte şey yaptık e, bir teklif sunduk hala cevabını bekliyoruz. Dolayısıyla bu diyalog denen şey siz Müslümanlığınızı yitirin. Şöyle bir şey vardır Hıristiyanlarda, inkültürasyon diye bir Katoliklerin bir şeyi vardır. E, politikaları vardır. Yani bir yere eğer kendileri giremiyorlarsa, o halk onları kabul etmiyorsa, kendi kültürlerini, oranın inançları kapsamında sokuştururlar ki Türkiye'de yaşanan budur. Yani halkın zihninin hırslı yanlaştırılması, içi şey gibi bir dolma gibi içini boşaltıyorsunuz içine hırs yandık dolduruyorsunuz dışarısı yeşil millet bunu müslümanlık zannediyor. Enkültürasyon. Biz bunu görüyoruz her yerde. Siz de zannediyorsunuz ki bunlar Müslümandır. Evet. Ve onlar da kendilerini öyle zannediyor. Evet.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 Müminler inanmış olan kimseler. Vel-le'dîne hādû Yahudiler. Ve Nasara Nasraniler Hristiyanlar yani. Ve Sâbiîn Sâbiler. Men âmane billâhi vel Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa. Ve âmile sâlihan ve salih uygun iş yaparsa فَلَهُمْ اَجْرُوا عِنْدَ Rabbihim, Rableri katında bunların ücretleri vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ <يحسنون> Onlardan herhangi bir korku olmayacak ve üzülmeyeceklerdi. Şimdi ayetler ayetleri açıklar biliyorsunuz. Maide Suresi 69 muydu neydi bunu açıklayan? Ya bizim uğraşmamıza lüzum yok Cenab-ı Hak bunu şey yapıyor zaten. He?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 onlar da ehli kitaptır. Ondan da Ginza diye kitapları var. Sâbiler de namaz kılarlar, abdest alırlar. Yahya aleyhisselama indiğine inandıkları Ginza'ya inanırlar. Evet. Şeyde eee İb suresinin 17. ayet olacak galiba. Hac suresi 17. ayette Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler vesabiler bu dördü ehli kitaptan sayılmıştır. Mesih de kataları vardır biliyorsunuz. Şimdi burada mecus meclisleri saymamış ayet-i kerime. Şimdi burada diyor ki Kul ya ehli kitap kendilerine kitap verilen bu insanlara diye. Bunların tamamı bu dördün hepsi işin içine giriyor. Lessem ala şey burada sadece Tevrat ve İncil diye şeyine ki buraya Yahud ve Hristiyan giriyor. Yanlış söylemiş oldum. Lessem ala şeyin hatta tukimut Tevrat ve'l-İncil. Ve mâ unzile ileykümmir Rabbikum la belki şey de sokuşturulabilir yani araya katalar ve kinzalarda girebilir ve mâ unzile ileykümmir Rabbiküm ifadesiyle ama Kur'an-ı Kerim de girer o işin içerisine. Siz onları ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi bugün Tevrat'a inanan kişi Resulullah'a inanmak zorundadır. İncile inanan kişi Resulullah'a inanmak zorundadır çünkü kendi kitaplarında bunlar kendilerine emredilmiştir. Ondan sonra diyor ki: "Ve le yezidenne katiran minhumma unzile ileyke min rabbike ve kufra". Sana Rab'inden indirilenler onlardan birçoğunun şey sadece taşkınlığını ve kafirliğini artırıyor. Şimdi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 "Fa la ta'sa ala al-kawnil kafin ve hiç üzülme diyor. Ondan sonra ne diyor? Tekrar inlerledi inamun ve'l-le'dini had ve's-sabion. O sabiler kattı. Şeyler ben nasıl ara dedi? Müminler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Men amene billahi ve'l-ahireti. Allah ve ahiretine kim inanırsa bunlardan ve amela salihan ve salih amel işlerse kendi kitabına uymayan salih amel işlemiş olur mu? Allah'ın kendine indirdiğini"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 Cilt 2, sayfa 145-146. Cumhur'a göre peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de korunmuştur. Gökte Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil neyse, yerde de peygamberler odur. Sonra 144, 149, 153. sayfalarda şu ibareler var. İsmet yani peygamberlerin korunmuşluğu, peygamber olmayanlar için de söz konusu olabilir mi?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 Çünkü İmam Rabbani peygamber değildir ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat acaba İmam Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Çünkü orada günah yazan melek değil hiç kimse değildir.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 bu ifadeler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu ifadelerin tamamı Kur'an-ı Kerim aykırıdır, yüzde yüz. İşte ben size sürekli söylüyorum. İnsanlar dünyayı ahirete tercih ettikleri zaman dini kesinlikle bırakmazlar. Ne yaparlar? Dini kendilerine uydururlar. Kendileri dine uymayacakları için dini kendilerine uydururlar.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 İlk ayetler. 48. sure ilk ayetler. Fethi suresi. İna <gülüyor> <autoenza> <gülüyor> fetahna لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَا Sen için o fethin önünü iyice açtık diyor Allahü Teala. Niye? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ve ma تَأَخَّرُ Bu, Mekke'nin fethinin önünü tamamen açtık diyor. Önce işlediğin ve ondan sonra işlediğin günahları Allah affetsin diye. Allah'ın ayeti bu. Hani günah işlemezdi? Ya bari, bari birileri gitse de Cenab-ı Hak anlatsa bunu, haşa. Ya Rabbi sen bilmiyorsun, böyle şey mi olur? Bak falanca böyle demişti. anlatmaları lazım. Peki Allah böyle diyor da, burada ne Bir diyor? Bir okusana Yahya. Bu açıklamayı ne demiş? Diyanet Fakfı, yani burada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 onu affet, işleyeceği olsa Cenab-ı Hak der mi? E, şeyde hemen bundan iki önceki e, Ahkaf suresinde 9. ayet eder mi? Kul ma kuntu minar rusul. 46. ayet. De ki ben elçilerin ilki değilim. Ve ma ve mâ edri ma bi Bana da sizden ne yapılacağını bilmem. E gelecek günah affedilecekse bilmem diye dedirtir mi Cenabı Hak buna? yedirtir mi? Na ayetin metnine verilen anlama bir bakın Allah aşkına yani. Önceki ve ondan sonraki günahını affetsin diye. Biz çok iyi biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab Bedir'de günah işlemiştir. Gayet açık biliyoruz. Allahu Teala açıkça söylüyor.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 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Peki hani hiç günah işlemezdi. Ne oldu? Ne oldu? Ondan sonra diyor ki turidu arada dünya. Siz dünyalık istiyorsunuz. Vallahi yuridu'l ahireh, Allah ahireti istiyor. Zaten zaten günahın temeli de bu değil mi? Yani Allah daha sonrasını istiyor diyor. Yani esir almayın, Mekke'ye girin. Ondan sonra ne diyor? 68'de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 Varraytı الناس يدخلون في دين الله insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen tesbih bihamdi rabbik Rabb'inin hamdine karşılık tesbih et. Allah her şeyi güzel yapar. Ona karşılık ona boyun iyi. Bak öyle sen nebisin falan filan diye hiç kimse affetmez. İşte bu bana örnek olur. Demek ki ben bir hata bak Allah kendi nebisinin hatasını ancak yaptığını temizlettikten sonra tevbesini kabul etmiştir.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 <gülüyor> Şimdi bakın işte Resulullah'ı örnek olmaktan çıkarırsanız bu, olacağı budur. Olacağı budur. Bir namaz da da günahlarımızı affetsin, affedilsin. Biraz zor affedilir. Ama bak Allah'ın Resulü ne yaptı?